Bu videonun konusu eleştirilerle başa çıkabilmek. Çünkü eleştirenleri de eleştirdiği gruplara ayıracağız ve neden bu kadar eleştirmeye meraklı bir toplumuz bunu konuşacağız. Bunun birinci sebebini söyleyeyim size. Türk toplumu eleştirmeye hatta gömmeye çok meraklı. Neden? Üretmiyor. Yani üreten toplumlar, kendi yıllık geliri, ülkedeki yıllık gelirin dağılımı yüksek olan toplumlar Daha az eleştirir çünkü para kazanma imkanı vardır, yapacak işi vardır. Ülkedeki işsizlik oranı arttıkça, işsiz insan arttıkça eleştiren insan çoktur. Trafik kazası olur, kandiyasyon çalışması olur, gider lalala, sürekli eleştirir zombi zombi. Ama bunların dışında eleştirinin bir de sosyal medyayla desteklenmesi var. Instagram'dan eleştirir, işte ekşi sözlükten oradan bundan eleştirir, Youtube'dan eleştirir, sürekli eleştirir. Eleştiren dönüp bir demez ki ben ne yaptım? Yani ben kimim? Kimim ki eleştiriyorum? işte. bu videoda size birileri eleştiri yaptığı zaman haksız eleştiri nasıl başa çıkabilirsiniz onu göreceğiz. Hiç kimse tetikte beklemesin Benim benimle ilgili bir eleştirinin eleştirme videosu değil bu. Bu video sizin kendinizi kurtarma, Tongfu videosu. Hoş geldiniz. İlk önce eleştirilen insanları, mağdurları dörde ayırıyoruz. 1- Umursamayanlar. Bunu istediğin kadar eleştir. Olumlu, olumsuz, umursamazsın. Dersin ki ya ileride çukur var, dikkat et düşme, düşer. Hiç umursamaz. Dünya onun bildiği gibidir. Bir harita çizer, çırt diye çizgiyi cetvelle çizer. Hiçbir şey yavaşlatmaz onu. Bunlara böyle hayran olacaksın ama bunların dezavantajı şudur. Maalesef bazen de eleştirilerin doğru olduğunun farkına varmazlar. O yüzden cahil kalırlar. İşte o yüzden her zaman doğru değildir. İki, aşırı dert edenler. Bunlar eleştiriden kanser olurlar. Ciddiyim. O eleştirir, öbür işte her şey ciddiye alır. Ezilir, ezilir, ezilir, ezilir, yok olur gider. Böyle karadeliğe dönüşür. Yıldızın kendi içine sönmesi gibi bir şeydir bu. Birisi eleştirdiği zaman içine atar. Der ki hm, ben onu aslında şöyle böyle yapardım. Eve gider yalnız kaldığında, arabada tuvaletler her yerde onda. Ben ona şunu deseydim öyle ağzını burnunu... Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. O eleştiriler onu kemirir. Her bir eleştiri vücuduna giren kurtçuk gibidir. Üç Bu Benim içinde yüzde yüz olduğuna inanmadığım bir şey Filtreleyip ders çıkarabilenler. Bunlara hayran, muazzam insanlar. Eleştiri geldiği zaman düşünün, filtreler %90'ını %80'ini umursamaz ama bir %10 %20'yi alıp kenara koyar ve ondan ders çıkarır. Bugün dediğim gibi hani sosyal medyadaki işte sözlük ortamlarında YouTube'da şuna buna baktığınız zaman eleştirilerin içerisinde sırf eleştirmek için işte küfür etmek için hakaret etmek için aşağılamak için yorum yapan da var ama bir kısım çıkıyor ki ha diyorsun olumlu eleştiri bilerek eleştirmiş Dört ise eleştiri görmeyen değil fark edemeyen. ...bunlar o kadar mükemmeldir ki o muhteşem tahtına, böyle zirvedeki, tapınağın zirvesindeki tahtına hiçbir eleştiri yetişemez. Böyle küçücük okçuklardır, kürdan okları atıyordur insanlar ona göre. Burada mesela bana da şey geliyor eleştir olarak. Çok kibirlisiniz, çok ukalasınız, çok kendinize bir şey sanıyorsunuz. Ben kendim bir şey sanmıyorum. Ben kendim bir şey sansam videolarda bu şekilde yardımcı olmaya çalışmam. Ben kendim bir şey sansam fenomen olmaya çalışırım. Videoyu beğenin, like atın, nolur abone olun derim. Bir buçuk yıl sonra burayı bırakıp gidiyor olmam en azından. Ha bu arada eleştirilenler de dörde ayrılır. Birincisi az önce söylediğim, eleştiri kusmayı gömmeyi sevenler, fırsat olsun linç edeyim, fırsat olsun saldırayım. Kendi bilgisine, ahlak seviyesine, kendi eksikliklerine, kendi hatalarına bakmaz. Kendi emniyet çeridine gelir, emniyet şeridindeki eleştirir. Kendisi inanılmaz cahildir, cahilce her şeyi eleştirmeye devam eder. Bunlar hayatta başarılı olamamış, kendi kimlerini başkasına kusmayı sevip rahatlamaya çalışan ama hiç rahatlamayan, içleri sürekli yanan insanlardır. İçlerinden lav akıntısı geçiyordur ve bir çözüm yoktur. Bunları ciddiye almayın. Bunların mutsuzluğu zaten yüzlerine ve sözlerine vurur. İkinci grup eleştirenler kontrol delisi, kontrol freak eleştiricileri. İngilizce kelime kullandığım için özür dilerim ama tabir bu. Kontrol delisi olanlar genelde başkalarının hayatına çöker. İşte arkadaşsa kendisi yapamadığı şeyleri sana yaptırmaya çalışır. Yani ayrıl ondan, onunla çık, bununla şunu yap. Hadi koş, 100 metreyi 10 saniyede koş, 3 saniyede koş, ışından. Veya aileler vardır, maalesef ebeveynlerin bazıları da hatalı oluyor. Çocuğunun ne istediğine bakmıyor. Bu çocuk cirit oynayacak. Bu çocuk yağlı güreşlerde biri oynayacak. Dedem de atam da yağlı güreşlerde başarılıydı. Ben bir alt beceremedim Türkçesi yani. O da olacak. E, çocuk avukat olmak istiyor bey diyor işte. <gülüyor> Eji. Hayır çocuk avukat olmayacak. Çocuk at olacak. E, öyle olmuyor işte yani. Çocuğu da ona göre eleştiriyorsun. Çocuk diyor ki işte Sözelde matematikte ne neyse şöyle başarılıyım. Böyle hedeflerim var. Bırak onları şöyle ol böyle ol. Senin o şekilci eleştirmen, yanlış, cahil patates eleştirmen çocuğun ömrünü tüketiyor. Sonra o çocuğun olduğu, baş başa kaldığı, yalnız olarak kucağını aldığı mutsuzlukla sen sorumluluk alabilecek misin? Almıyorsun. Ve Türk toplumunda çok az rastladığımız bir şey. 3- Yapıcı eleştirenler, güncelleyerek eleştirenler. Seni eleştirirken güncel şartlara bakıyor, bilgisini güncel diyor şartları güncelliyor, seni tanıyor. Seni tanıyarak eleştiriyor. İşte bu muhteşem bir şeydir. Bu insanlar Türk toplumunda çok niş, çok az bir kitledir. Yapıcı eleştiren, televizyonda hiç göremezsiniz. Türk televizyonlarında %5'tir oraya. Zaten basın izin vermiyor çıkmalarına. Edebiyat dünyasında eser bırakarak ya da herhangi bir şey makale, internet üzerinden, işte Twitter'lar bilmem neler üzerinden %10'luk bir kitledir. Çok zor, bunlara hayranımdır. Bunlara ulaşmak da zordur seminerlerine falan seve seve giderim. Bu kitle harikadır. ve Bu Türk toplumu. Her ülkede işte bu insanlar sayesinde ilerler aslında. Çünkü bunlar doğru eleştiri doğru zamanla yaparlar. Bunların karşıtıysa işte öylesine yalanmak için sen nasıl mutlu olacaksın falanca nasıl mutlu, öbürü bu nasıl mutlu olacaksa ona göre sürekli böyle kıvrılanlar. Dansöz gibi kıvrılanlar. Dörtte eleştirdiğini ne söylediğin farkında olmayanlar. Gidersin dersin bu nasıl olmuş? İyi olmuş, güzel olmuş. Öbürü gelirler ki, aynı şeyi söyler. Bu nasıl olmuş? Ya çok saçma çıkar şunu. Dersin ki saçlarımı kestireyim mi? Kestir. Çok güzel olur. Kestirirsin. Ne biçim saç? Dolayısıyla hani neyi eleştirdiğini bilmeyen insanlardır. Bunlar maalesef şanssız bir şekilde de kaderin bir cilvesi yetki ve otorite kazanırlar. Okullarda bir pozisyona gelir. Bilmem ne müdürü olur, bölüm başkanı olur. Öğrencilerin hayatına çökerler. Peki seni eleştirenlerle nasıl başa çıkabilirsin? Bir. Filtrasyonu öğreneceksin. Eleştiri geldi mi hemen süzgeci koyacaksın. O süzgeçten geçemeyecekler. Bir nolu süzgeç dediği. Bak burası çok önemli. Bir nolu filtrendir. En önemlisi beni ne kadar tanıyor. Kim bu ya? Beni ne kadar tanıyor? Yani beni tanıyor da mı eleştiriyor? Öğretmenin odasına gider öğrenci, der ki hocam işte şöyle şöyle mi yapayım, böyle böyle mi? Öğrenciye bakmaz, tercih işaretler. Hepirlik öğretmenlerine bu anlamda gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Öğrenciyi tanımadan çok küçük bir kısmı tabii ki yön veriyor, hayat çiziyor onlara. İki, beni ne kadar tanıyordan ziyade güncel beni tanıyor mu? Şu anki ergenliği geçmişimdir mesela ve ergenlik döneminde veya artık 30 yaşındayım. Artık benim hayattan ne istediğimi biliyor mu beni eleştiren kişi? Seni eğer ki ben doğurdum, benim evladımsın diye halen seni 6-7 yaşlarında ya da bezli ya da ne bileyim ergenlik dönemindeki seni hatırlıyorsa kusura bakma onun eleştirisi geçerli değil, güncel eleştiri lazım sana. 3- Eleştirisinde fayda kime? Eleştirisinde fayda kendine mi? Sana mı? Kendine faydalı olan bir şeyi eleştirip de kendine yontuyorsa seni kusura bakma o eleştiri geçersizdir. Dolayısıyla ciddiye almayacaksın. 4- Eleştiride doğruluk payı var mı? Kaç kişi aynı eleştiriyi sana yapıyor? Bir kişi bir eleştiri yaptı, hoşuna gitmedi. Beş kişi yapıyorsa bir dur bir düşün hımm bu eleştiri ciddiye alabilirim de yoksa ciddiye alma bir kişi seni çok aptalsın, çok salak hakaret ediyorsa gerçekte olmayan sıfatları senin üstüne yapıştırmaya çalışıyorsa arkana bakma ondan uzaklaş, kes at onunla köprüleri. Ve beş, bak bu da önemli, seni eleştiren kim? Ne başarmış? Yorum bölümlerinde, yorum bölümlerinde görüyorum Youtube'da. İşte o konuyu öyle yapmıştınız ama aslında şöyle şöyle de yapmalıydınız. E sen yap. Daha önce bu örneği 5 kez verdim. Sen yap o zaman. Çok biliyorsan sen yap. İngilizce kursları şöyle ama şöyle olsa daha iyi. E çek hadi. Çek. Çek 3000 video koy. Çek 300 video koy o zaman. Kusura bakma. Eğer eleştiriyorsan sen yapabilmelisin daha iyisini. Daha iyisini yapamadığın hiçbir şey eleştirmeyeceksin. Bu ülke o kadar alıştı ki hiç hayatında futbol oynamamış insanların futbola eleştirmesine ve bunu doğru sanıyor. Dolayısıyla öyle yetişen kuşağın çocukları da fikri bilgisi olmayan bir şeyi eleştirmesini yadırgamıyor. Eleştirecek makama gelip de bir şeyleri eleştirip fikir veren insanın cahil olmasına hiç şaşırmıyorlar. Bu arada sana doğru gelen her senle ilgili fikir, eleştiri doğru değildir. Bazıları belki seni kıskanıyor, belki sana gıcık, belki senden nefret ediyor, belki senin yapabilme ihtimalini engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla ne olur sana söylenen her şeyi de ciddiye alma. Birisi sana bir şey söyledi günlerce depresyona giriyorsa senin hatan. Değişmek için ilk önce bir bak bakalım, git ona yal. Seni en iyi tanıyan 3 insandan ona yal. 3'te 3'ü yakalamadan sakın. 3'te 3 yakalamadan yola çıkma. Öbür türlü size gösterdiğim şekil var diye işte oradaki bir daire çizip durursunuz. Özellikle ilişkilerde eleştirinin içerisindeki kök sebebi anlamanız lazım. sevginin geldiği de değil ki sana mesela ben artık sevmiyorsun. Bak bu bir eleştiridir. Sen eğer ki ha sevmiyorum. Ne yapayım? Çiçek alayım. Hemen ben buna çiçek alayım. Dayarsın ağzına kürekle 100 tane gülü. Şimdi onları yemeyecek ki yani bu senin ilişkine ağrı kesicidir. Yüzüne gönlüsler halen 100 tane gülü olup da seni sevmeyen veya senin onu sevmediğini düşünen kadın olur ya da erkek olur. Bilmiyorum. Kök nedene bakacaksın. Seni Beni artık sevmiyorsun diye niye söylüyor bunu? Oturup konuşacaksın diyeceksin ki neden böyle bir şey söylüyorsun? Ve gerçekten sebebi öğrenmen lazım. Çünkü Akdeniz kuşağında maalesef Türkiye'de Üç banttan trip çok fazla. Türk kadınları bunu çok fazla yapıyor. Üzgünüm. Hani eleştiri gelecektir başımın üstüne ama. Öyle bir şey söylüyor ki kök sebebi bulana kadar üç gün geçiyor. Artık beni sevmiyorsun. Neden aşkım? Sevmiyorsun işte. Neden? Anla sen. E, Niye anlayayım? E, ya bu soru sorulduğu zaman neden hayatım gerçekten sana dönüp elindeki telefonu bilmem ne bırakıp sana soruyorsa sen de sebebi söyle. Halen hmm, anla sen anla çöz beni. Benim derinlerime in. Al küreyi in derinlerine kaza kaza ineceksin yani o saatten sonra inşaat bu. Yapmayın ne olur karşı taraf gerçekten eleştirinizin sebebini soruyorsa disipli küstükle işi çözmeye çalışmayın. Ya konuşmayın çekin gidin ya da beni anla, beni çöz, benim işte sırlarıma vakıf ol, beni hak et. öyle olmaz kusura bakmayın eleştiri yapıyorsanız arkası dolu olacak. Bir insanı eleştiriyorsanız ve dönüp sana diyorsa ki neden böyle düşünüyorsun? Cevap vereceksin. Eleştiriyle savaşmanın en büyük silahı budur. Birisi sana geldi dedi ki işte sen e, hatalısın. Peki diyeceksin neden hatalı olduğumu düşünüyorsun? İki tane soru var. Tongfu mantığıyla iki tane soru var. Neden hatalı olduğumu düşünüyorsun? Çünkü şöyle şöyle şöyle. Burada da durmaz yani. Yardırır. 3 saat. Tamam. Peki. İkinci kısma geliyoruz. Burası çok önemli. Ne yapayım? Sen benim emin ne yaparsın? He az önce 500 saat eleştirdi ya bunlardan 2-3 tanesini seçip sana söyler bu sefer. Asıl sebep kök sebep budur. İlişkimizde bazı sorunlar var. İlişkimiz çok kötü. Tamam peki ne? Şunlar şunlar şunlar şunlar artık beni sevmiyorsun bununla görüşürüz. Peki ben ne yapayım aşkım yani ne yaparsan mutlu olursun. Ha, işte şunu yaparsan olur. E i̇şte bu kadar bak kök sebebi bulmadan boşu boşuna düzeltmeye çalışma. Yani bir tabloda neresi bozuk bilmiyorsan tamamen yeniden boyamaya çalışman hatadır. Böyle patlak boru nerede bilmeden bütün banyoyu kırıp döken ustalar gibisindir. Lütfen insanların eleştirileri sizi hemen yıkmasın. Lütfen size bir eleştiri geldiği zaman eleştiriyi süzün ve doğruysa hemen değiştirmeye, gelişmeye çalışın. Ama eğer ki bir eleştiri geldiğinde sadece depresyona giriyorsanız bu sizin hatanızdır. Buradan anne babalara özellikle bir şey söylemek istiyorum videoyu bitirirken. Burası çok önemli. Çocuğunuzu eleştirirken başkalarıyla kıyaslamayın. 1- Çünkü işte bak Mahmut amcanın oğlan nasıl öyle, İbrahim'in çocuğu şöyle böyle e tamam onlar öyle de bu çocuk o değil ki bu çocuk senin eserin yani sen ne eğittiysen o sen ne malzeme verdiysen o ruhunu bile sen şekillendiriyorsun eziyorsan ya da güçlendiriyorsan. Dolayısıyla başkalarıyla kıyaslamayın eleştirirken. 2- Lütfen eleştirirken ne yapacağını söyleyin. Neyi yapamadığını değil. Ne biçim çalışmışsın? Beş almışsın, üç almışsın, iki almışsın, çok başarısızsın öyle öyle. E, kusura bakma da bu senin mi marifetin? Sen çocuğu e, ders çalış hadi diye gelip Survivor 3 saati izlersen, patates dizleri izlersen çocukla ilgilenmezsen o çocuk da o olur. Senin hata. Zevk için yapıyorsun çocuğu sonra sahip çıkmıyorsun. Üçüncüsü ne olur başarısız olduğunuz şeydi. çocuğa akıl vermeyin. Bir bilenden, bir e, rehberden, bir rol model birinden destek alın. Çocuk psikolojisi diye bir şey var bu dünyada. Çocuğu eleştiriyorsun, matematiğin çok kötü, ben senin yaşında, sen onun yaşındayken 2 artı 1'i 21 sanıyordun kusura bakma, o IQ ile o çocuğu zedeleme. Umarım eleştirileri doğru filtrelersiniz, iki eleştirirken ağzınızın bir ayarı olur. Ben Enim Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere, gördüğünüz veya size yapılan en haksız eleştiriyi aşağıya yazarsanız çok sevinirim.